Global Population Speak Out Projesi İnsan, sonunda ışığı görüp nazikçe boyun eğmeden, eş merkezliliğinden feragat etmeden, güzelliğin, çeşitliliğin ve doğanın bütünlüğünün önceliğini kabul etmeden, hükmünü ve sayısını sınırlandırmadan, Doğal çevrenin korunmasının da kendi yaşamı kadar değerli ve önemli olduğunu kabul etmeden neslini sürdürebileceğine dair bir umut var mı? Hugh H. Iltis. Aşırılıklar gezegeni Aşırı kalkın, aşırı nüfus, aşırı hedefler Bir mesel, bir cümle, bir fatura Global Population Speak Out Projesi